Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecma'in. Elmallah Hamdi Yazır'ın e, merhumun hak dini, Kur'an dili isimli tefsirinde Fatiha suresinin e, efendim, kaldığımız yerinden devam edeceğiz. Maalesef çok yavaş ilerleyebiliyoruz. <gülüyor> e, neredeyse sayısını unuttuk değil mi? 30'a doğru gidiyoruz derslerimizin sayısını. E, Rabbim inşallah en kısa zamanda en kalıcı şekilde efendim tamamına ermemizi nasip etsin diyelim. Eee İyyake nabudu ve İyyake nestaîn ayet gerimesindeyiz. Onun eee nabudu kısmını okuduk. Ee, birkaç haftadır da İyyake ve İyyake nestaîn kısmındayız. Yalnızca senden yardım dileriz e, ifadesini okuyorduk geçen hafta. Tam böyle çok kritik bir noktada kaldık ee, orada bilhassa bıraktım çünkü tekrar bir gözden geçirmek istedim arkadaşlar o konudaki yazılı çizili e, kaynakları. Çünkü biraz benim bildiğimin aksine bir şey söylüyordu. Acaba hani bir ben mi yanlış anlıyorum bir baskı hatası mı var diye kontrol etme ihtiyacı duydum. Ve inşallah anladığımı bu akşam size aktarmaya çalışacağım. Bu çok tartışmalı bir konu biliyorsunuz insanın iradesiyle Allah'ın takdiri arasındaki ilişki nedir? Efendim insan ve İa keeğiinde yani insan her istediğini yapabilir mi iraderi cüz'iye ve külliye meselesi buna kendi yaklaşımını dile getiriyor el Allah'ım önce konuyu bağlayabilmek için kısa hatırlatma yapalım şöyle demişti ve İa Kenesteğiini bize açıklarken bütün yardımlar Allah'tandır yani bir şeyin gerçekleşmesi için o o fiilin meydana çıkması, o varlığın varlık sahasına çıkması ancak ve ancak Allah'ın yaratmasına bağlıdır. Ama talep, istemek bizdendir, kuldandır. Yani kul ister, Allah yaratır. Tabii her zaman bunun böyle olmadığını, yani her istediğimizi de yaratmayacağını da birazdan açıklayacak. İşte kulun kulun kesbi yani cüz'i iradesi tam o istemesiyle alakalıdır. Yani kulun tabi bu istemenin de arkadaşlar Gazali'nin e, detaylı bir şekilde üzerinde durduğu aşamaları var. Efendim fiille fiilden önce olan kısmı var. Fiille mukaren olan yani tam fiilin gerçekleşeceği ana yakın olan kısmı var. Fiille birlikte devam eden kısmı var. E, i̇stemek de yani öyle tek bir anda olup biten bir iş değil. Bunu merak edenler lütfen... <gülüyor> E, Tabi biraz bu konular çetin konulardır, biraz altyapı ister ama aranızda böyle bir altyapısı olanlar var ise e, tekrar hatırlayabilmek için ve yerli yerine yerleştirebilmek için bildiklerini İslam Asklopedisinden İrade Maddesini e, okuyabilirler. Ben de bugün şöyle bir gözden geçirdim. Bir fiile muvaffak olmamız yani bir isteğimize bizim muvaffak olmamız ona istita'a diyor yani güç yetirebilmemiz o, o işi gerçekleştirebilmemiz neyle olur? İşte kulun isteğiyle Allah'ın yardımı birleştiği zaman olur. Ha, hangi iş ki orada bizim isteğimizle Allah'ın takdiri örtüşür ona biz istita'a diyoruz yani kulun o işi yapmaya gücünün yetmesi diyoruz. Bunu işte çeşitli örneklerle açıklıyor, makinalarla, arabalarla açıklıyor. Ve burada akla gelebilecek soru, çeşitli sorulara cevaplar veriyor. Geçen kendisi ve geçen hafta onları okumuştuk. Şimdi bağlayacağımız yere geliyoruz. Tamam diyor bu böyledir, bu konu böyledir ama ve insanın bu konuda kafa yorması da iyi bir şeydir. Neden iyi? bir şeydir. Yüce Allah'ın tecellilerini görmek için her türlü inceleme, tefekkür, derin düşünce iyi bir şeyse de girdiği yolu kaybedecek ve inkara da düşecek şekilde dalmak da bir sapkınlıktır diyor. Yani ben bu yola nereden girmiştim, nereden başladım bu araştırmaya, amacım neydi, neyi bulmak istiyordum, bunları kaybettiğinde efendim kişi ee, bu da bir sapıtma vesilesi olur. İşte acizane kanaatim benim de arkadaşlar bu konuda. Ee, siz ne kadar içine dalarsanız dalın, ne kadar teferruatlı düşünürseniz düşünün, ne kadar çok ihtimal, çok seçenek üretirseniz üretin. Eğer o ürettiğiniz açıklamaları e, açıklamalarda Allah yoksa yani... Yanlış anlaşılmasın bu konu. Allah inancını, Allah'ın gücünü, kudretini, isimlerini, sıfatlarını o açıklamanızda doğru bir yere yerleştirmemişseniz her açıklama eksiktir arkadaşlar. Her açıklama sizi bunalıma götürür, içinden çıkılmaz noktalara götürür. İşte bunu da bize hatırlattıktan sonra arkadaşlar bu iradeyi cüz'iye ve külliye meselesine doğru gidiyoruz. Bir şeyin, herhangi bir şeyin var olmasını istemekle bu kulun işidir ve yaratma değildir. Varlığın varlık alnına çıkışı yani isteğin gerçekleşmesini ayırt etmemiz gerekir diyor. Yani bu ikisini de birbirine karıştırmamalıyız. Ben istediğim zaman olmuyor ki bir şey. Allah yaratınca oluyor diyor. Az önce de söylemiştik onu zaten. İstek ve iradenin varlıkla ilişkisindeki sınırların... Özündeki sırrı biz anlayamıyorsak niye anlayamıyoruz? Yani bizim istek ve irademizin bir şeyin var olmasıyla ilişkisi, ilişkisi nerede bitiyor, nerede başlıyor, benim iradem nerede bitiyor, Allah'ın yaratması nerede başlıyor, ben nerede duracağım artık bekleyeceğim. bunu Bu sınırları çözmekte biz zorlanıyorsak bunun sebebi Hak Teala'nın hakikatini anlayamayacağımızdandır diyor. Sonuç. Burada arkadaşlar külli irade denilen irade gücü mahluktur. Şimdi burada işte külli irade ve cüz'i iradeyi aynen bu kader ve kaza ilk kelimelerinde olduğu gibi arkadaşlar her alim Kendince farklı bir yerde kullanıyor. Yani her alimin kendi terminolojisini bilmemiz gerekiyor. O ifadelerle ne kastettiğini doğru anlayabilmek için. Elmalı Hamdi Yazır'ın da bunu hangi anlamda kullandığını anlamak için bir duraksama geçirdim geçen hafta. Efendim külli irade Elmalı Hamdi Yazır'a göre insana verilen irade gücü. İşte insana verilen irade gücü isteme kabiliyeti. Azmetme kabiliyeti, ihtiyar kabiliyeti, bunu iradenin çeşitli e, aşamaları bunlar, eş anlamlı değil hiçbiri. Bu mahluktur. Allah tarafından bize verilmiş bir, e, bir e, yaratılmış bir şeydir bizde bu güç. Cüz'i irade ise bizim talep ve seçme dediğimiz, kesp dediğimiz kararlarımız herhangi bir mahluk değildir. Yani bunu, biz bir şeyi isteyince olmuyor. O şey biz istediğimiz için olmuyor çünkü orada bir yaratma söz konusu değil yani kul bir şeyi istediğinde bir şey yaratmış olmuyor. Bu sadece o yaratılan sonuçla bizim ilişkimizden ibaret yaratılan sonuçla benim aramdaki ilişki nedir Benim onu isteyip istemememdir Mesela işte burada bizim bize kalan zor yani bize bizim isteğimize bağlı olan fiillerimizle isteğimize bağlı olmayan ızdırari fiillerimiz arasında da ayrım yapmıştı ve bizim ahlaki sorumluluğumuz mükellefiyetimiz Allah'a hesap vereceğimiz alan neresiydi bizim kendi isteyerek tercih ederek yönelerek yaptığımız fiillerdi. Arkadaşlar bu bölümü de nereden aldığını e, İslam Asıl fiil maddesini okurken buldum. E, neredeyse birebir aynı Mustafa Sabri Efendi, Şeyhülistan Mustafa Sabri Efendi, Efendi'nin Mısır'da kaleme aldığı Mevkıful Beşer Tahte Sultanil Kader isimli eserinden aktarmış. Çünkü birebir aynı o şöyle diyor. Bunu da okuyup kaldığımız yerden devam edeceğim. Diyor ki Mustafa Sabri Efendi, maturidi alimleri, İnsanda külli ve cüz'i olmak üzere iki irade bulunduğunu gördünüz mü? Yani bazıları külli iradenin Allah'ın iradesi, cüz'i iradenin kulun iradesi olduğunu söyler. Ama burada maturidi alimleri insanda iki tane irade var. Biri külli, biri cüz'i irade. Külli iradenin hadis olduğunu yani sonradan yaratıldığını külli, insandaki külli irade ne? Genel olarak isteme kapasitesi. Bir şeyi isteme, arzu etme, irade etme kapasitesi bu mahluktur, yaratılmıştır. Buna karşılık cüz'i iradenin Allah tarafından yaratılmadığını ve bunun bir çeşit hal olduğunu, hal olarak vasıflandırılabileceğini kabul etmişlerdir diye açıklamış İslam Ansiklopedisi de. Aynen Elmalı Hamdi Hazırın dediği gibi fakat bana sorarsanız bu kadar ince teferruatı ve aralarında... Efendim nasıl diyelim itikadi açıdan benim durumumu değiştirecek ve benim Cenab-ı Hak karşısındaki sorumluluğumun yani pozisyonumun doğurduğu sorumluluğu değiştirecek bir fark olduğunu düşünmüyorum. Belki de ben künhüne vakıf olamadığım için yani çok en ince teferruatına kadar anlayamadığım için de olabilir. Peki arkadaşlar şimdi... Ee, binaneley bütün bunlardan sonra evvelki zahir ve bahir hakikat görünüp dururken yani ortada bir hakikat var o da ne biz istiyoruz Allah yaratıyor Allahın ya Allah yaratmadıkça bizim istememiz de kafi gelmiyor bu dururken mabadet mâ, tabii denilen bu vadide metafizik mabadet tabii tabiatın ötesi Metafizik denilen bu vadide saplanıp kalmak hatarlı bir tarihtir. Tehlikeli bir yoldur. Ve işte bu dalgınlıklara meydan bırakmamak için, burası çok güzel arkadaşlar. Fatiha'da Nesta'in cümlesinin içinde talep, talep salahiyeti bizim. Nesta'in de bakın kim istiyor? Ve iyâke Nesta'in. Yalnız ve yalnız senden yardım isteriz. Derken isteyen kim? Burada kullar. Arkadaşlar talep selahiyeti bizim ve kimden isteniyor yardım? Allah'tan isteniyor. İyake, İyake'deki ke. Meunet, kudret Allah Teala'nın olduğu pek güzel anlatılmıştır. Yani biz yalnız ve yalnız senden yardım isteriz dediğimizde arkadaşlar neyi de ifade etmiş oluyoruz? Sırf ben istemekle bir şeyi yapamayacağımı? Efendim Allah'ın yardımı olmaksızın herhangi bir konuda benim sadece dilememin sonuca ulaşmama yetmeyeceğini de ifade etmiş oluyoruz. Artık Müslümanlığı ne cebriyelik ile cebriye mezhebi neydi cebriye anlayışı? Biz rüzgarın önünde bir yaprak gibiyiz, hiçbir irademiz yok, başımıza gelen her şey ilahi takdir tarafından belirlenmiş diyordu. Ne cebriyelik ile ne de onun zıttı olan kaderiyelik. Yani nefye kader, kaderiye dediği de e, Allah'ın bizim üzerimizdeki gücünü e, ve irademize, yani her isteğimizin olmayabileceğini asla kabul etmiyor. İşte bugünkü anlayış, bugünkü kişisel gelişimcilerin mezhebi diyelim ona. Öyle bir şey yok tabi de biz yakıştırıyoruz. Çünkü çok örtüşüyor. Çünkü onlar ne diyorlar? Kaderiye ne diyor? Arkadaşlar ilahi takdir diye bir şey yok. Kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır. İstediği her şeyi yapar diyorlar. İşte İslam'ı... Ne Müslümanlığı, ne cebriyelik ile, ne de kaderiyelik ile ithama kimsenin hakkı yoktur. Sadece İyyâke Na'budü ve İyyâke Nesta'in bile buna yeter diyor. Burada çünkü Nesta'in istemek benim. Bak çünkü rüzgarın önünde bir yaprak gibi olsaydı niye istiyorsun ki? Çünkü isteme gücüm bile olmazdı o zaman. E, kaderimin sahibi olsaydım, hayatımın sahibi olsaydım, kaderimi istediğim gibi çizebiliyor olsaydım niye Allah'tan istiyorsun? Değil mi? Yani İyâ Kenestâim bize bunu gösteriyor diyor. E, Kimsenin de hakkı yoktur e, İslam'ı cebriye veya kaderiye ile sınırlamaya, böyle itham etmeye. Yalnız irade-i cüz'iyemiz, hakkı talebimiz var denildiği zaman, yani bizim cüz'i bir irademiz var, e, talep etme, arzu etme, salahiyetimiz var denildiği zaman bazıları bunu yanlış anlıyorlar da bizim, her irade cüz'iyemizin her zaman iş görmekte kafi olduğunu zannediyorlar. İşte bütün kişisel gelişimcilerin yazdıklarının neredeyse tamamına yakını. Sen iste yeter ki işte şöyle olur böyle olur her iste yeterince kuvvetle istersen olmayacak bir şey yoktur falan gibi. Tabi onu eğer hani dua anlamında alıyorsak Allah Teala'nın yardımını, ısrarla talep etme anlamında alıyorsak yakıştırabiliriz olabilir ama arkadaşlar yine de hani her ısrarla dua ettiğimiz de olmuyor malumunuz ve taleplerin yani olmuyor derken bizim istediğimiz gibi olmuyor Cenab-ı Hak hiçbir duayı cevapsız bırakmaz ama ona bizim istediğimiz gibi cevap vermez. Efendim ee, taleplerinde muvaffak olmadıkları zaman her hususta cebriliğe meylediyorlar bazıları da. Böyle düşünmek bir taraftan talebi halk zannetmektir. Yani sen bir şeyi istediğin zaman onu yaratmış mı oluyorsun? Onu yaratma gücü sende mi? Yani zihninden diyorsun ki işte ne bileyim... Ee, bu yıl şu kadar kitap okuyacağım diyorsun peki onu yaratma onun şartlarını o sonucu meydana getirme gücü tamamen senin elinde mi? Şimdi i̇şte bir taraftan talebi halk zannetmektir bu diğer taraftan bizim talebimize ve talepteki isabetimize Cenabı Allah'ın ilaylebet müdahalesi vaki olmaz ruhumunda bulunmaktır yani kul kaderinin sahibidir insan kaderini kendisi çizer falan diyenler bunu söylemiş oluyorlar halbuki böyle bir tasavvura hak yoktur neden o tevfik ile bizim talebimize muvazi netaiç halk buyuruyorsa bu arada o muvazatı ref ederek lehimize veya aleyhimize bizzat icrai tasarrufa ve tabir işer iziyle nusretu hızlana dahi kadir olduğunda şüphe edilemez. Tabii burayı şimdi biraz açıklamak lazım. Böyle bir tasavvura hak yoktur. Yani kul her istediğine İstediği gibi, istediği zaman, istediği şekilde elde edemez. Sadece istemek yetmez sonucun meydana gelmesi için. Neden? O yani Cenab-ı Hak tevfikiyle bizim talebimize müvazi neta iç halk buyuruyorsa, yani o bizi muvaffak ederek, başarıya ulaştırarak o istediğimiz hususta... Bizim talebimize denk, bizim istediğimiz gibi yani neticeler yaratıyorsa bu arada yani böyle yaptığı da olur. Bu arada o muvazıatı ref ederek yani kaldırır. Onun yaratmasıyla bizim isteğimiz arasındaki uyumu kaldırır ortadan. Lehimize veya aleyhimize yani o kaldırdıktan sonra yapacağı şey bizim lehimize de olabilir, aleyhimize de olabilir. Bizzat icrayı tasarrufa. Yani işleri ele almaya ve istediği gibi yaratmaya ve tabiri şer'isiyle dini ifadeyle söyleyecek olursak nusratu hızlane, nusrat başarı, hızlan, muvaffakiyetsizlik, başarısızlık demek. Efendim dahi kadir olduğunda şüphe edilemez. Yani bizi ister zafere ulaştırır bizim istediğimiz gibi isterse lehimize olsun aleyhimize olsun bizim istediğimizin dışında. Bambaşka bir sonuç yaratacak şekilde bizim o istediğimiz şeye müdahale eder. Yolunda gidenlere zamanı gelir tevekkül ve itimatlarını tezid edecek surette fazlaca lütfu inam eder. Yani sıratı müstakim üzere gidenlere öyle zaman gelir ki efendim onların Allah'a olan güvenlerini, itimatlarını, tevekküllerini artıracak şekilde daha fazla artıracak şekilde büyük büyük nimetler, büyük büyük lütuflarda bulunur. Yolunda gitmeyenleri de bunun zıttına hüsranu hızlana yani başarısızlığa hüsrana düçar eder. Evet şimdi arkadaşlar yolunda gitmek deyince biz Allah'ın yolunda gitmek Sadece ne anlıyoruz işte namazını niyazını kılan, ibadetlerini kulluğunu yerine getiren, işte sadakalar veren, Kur'an okuyan yani ahlaklı, Allah'tan korkan bir insan anlıyoruz değil mi? Allah yolunda giden e, o zaman şimdi buradan ne çıkıyor yolunda gidenlere zamanı gelir tevekkül ve itimatlarını tezid edecek surette fazlaca lütfü inam eder. O zaman bu insanların her işi yolunda gidip yani böyle e, kat kat lütuflar mı verir? Arkadaşlar bu yolundayı tırnak içinde yolunda ifadesini ben acizane e, bir işi yolu yordamıyla gereken metoduyla yapmayı da içine katacak şekilde anlıyorum. Yani şöyle diyelim. Mesela insan nasıl sağlıklı yaşar? Yani 80 yaşına kadar nasıl sağlıklı yaşar? Olağanüstü bir imtihan, olağanüstü bir hastalık, doğuştan gelen bir eksiklik vesaire olmadığı sürece. Bunun yolu yordamı bellidir değil mi? Beslenmesi, hareketi, işte yaşam şartları, uykusu, her şeyi. Yani söylüyorlar işin uzmanları. Şunlara, şunlara, şunlara dikkat etmek gerekir. Peki arkadaşlar bir insan sadece ahlakı, ibadeti, efendim iyilikleri e, yapsa yani manevi boyutta Allah yolunda olup e, sağlıklı olmanın gereklerini yerine getirecek şartlara riayet etmese Allah Teala ona sağlıklı yaşamayı garanti eder mi? Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte e, bugün bir şeyler yazdım da herkes farklı farklı yorumlamış. Ee, arkadaşlar e, herhangi bir işin hangi usulle yapılırsa muvaffakiyete ulaşacağını da Allah belirlemiştir ona biz sünnetullah diyoruz ama bunlar için bu sünnetullah hakkında yani işlerin tabiatı işlerin doğası hakkında Kitap indirmemiştir allah Teala. Vahiyde pek onun yeri yoktur. Yani nasıl besleneceksiniz, nasıl işte e, sınavlarda nasıl başarılı olunur, işte bir kitap en iyi nasıl anlaşılır, en güzel, en derin şekilde nasıl tahlil ederim, ne bileyim yani e, falan mesleği en güzel nasıl icra ederim falan bunlar yoktur. Dünya işleri yoktur yani. Onlar için vahiy inmemiştir. Niye? Niye? Çünkü bunlar gözlem ve akım yürütme yoluyla ortaya çıkarılabilecek hakikatlerdir. Yani bunlar görünen dünyanın kurallarıdır. Tekrarlanan şeylerdir. Yani mesela, ee, affedersiniz şöyle boğazımı bir ıslatayım. Mesela işte siz e, öyle bir eğitim görüyorsunuz ki ödevlerinizi, Öyle son 10 güne falan bırakınca yetiştirmeniz imkansız. Geçen sene denediniz, önceki sene denediniz, ondan önceki sene denediniz olmuyor yani. Ama siz hala bunu yapıyorsanız başarılı olamayacaksınız demektir. Bu işi bitiremeyeceksiniz demektir. İşte sağlıklı yaşamak böyle, çocuk eğitimi böyle, bir herhangi bir marangozluk böyle, doktorluk böyle, mühendislik böyle anlatabildim mi? Metodolojisi var, usulü var, prensipleri var, ilkeleri var, kuralları var. İşte onlara da uymak Allah'ın yolunda olmaktır. Çünkü o kuralları da Allah koydu arkadaşlar o işin doğasına. İnsanların ürettiği zoraki kuralları demiyorum. Tabiattaki kuralları söylüyorum. Yani... Tabiattaki kurallara uymadığınızda başınızı bir yere toslayacaksınız. Ha, ahlaklı, çok ibadet ehli olursunuz, Allah'ı razı hoşnut edersiniz de olağanüstü bir mucizeyle Cenab-ı Hak sizi oradan korur. Ama bu çok istisnai bir durumdur yani. Genel geçer bir kural değildir. E, nasıl ki ahiretteki kurtuluşun kurallarını anlatmak üzere bize Kur'an-ı Kerim ve ondan önceki kitaplar inmiş, peygamberler gönderilmiştir. Çünkü orada bizim gözlem yapma şansımız yok, gözleyerek sonuç çıkarma şansımız yok, akıl yürüterek sonuç çıkarma şansımız yok. Yani ben ne yaparsam cennette ne olur, cehennemde ne olur bunları biz aklımızla bulamayız. O yüzden vahiy bildirilmiştir bize. Aynı şekilde allah Teala arkadaşlar bu dünyanın yaratılışına da kurallar koymuştur. Sen ihtiyacından fazla yersen sonuç şu olur. İşte ne bileyim sevgi şefkat göstermezsen ilişkilerde sonuç şu olur işte çocuğunu yetiştirirken şiddet uygularsan işte travmatize edersen sonuç şu olur bunlar görülmüş defalarca gözlemlenmiş görülmüş bilge insanlar bunları bize anlatmışlar tespit etmişler bu işin kurallarını e, ilim ehli insanlar işte e, tedavinin siz söyleyin e, yani bir bina nasıl yapılırsa sağlam olur işte dokuz şiddetindeki depremde bile yıkılmıyor adamlar bina yapıyorlar biz, biz dört buçuk şiddetinde neredeyse can kaybı yaşıyoruz anlatabildim mi yani Allah Teala Rabbimiz e, bu fizik aleme de sosyal hayata da Bizim bedenimize de kurallar koymuştur. Aynen dinin kuralları gibi. O kurallar için vahiy indirmemiştir çünkü insan onu kendisi bulabilir ve bulmalıdır da. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Siz dünya hayatını benden iyi bilirsiniz diyor. Dünya hayatının kuralları bellidir. Nasıl yaparsak hurmalardan verim alırız, ağaçlardan verim alırız. Onu siz benden daha iyi bilirsiniz diyor. İnşallah anlaşılmıştır. E, kim yolunda giderse muvaffak olur, hatta fazlasını elde eder, e, hedeflediğinden de fazlasına ulaşır. Yolunda gitmeyenleri de bunun zıttına hüsran-ı hızlana, mahrumiyete düçar eyler. Dünyada dahi mükafat ve mücazat veya iradesine ihtar ve tembih manasını ifade eden bu noktalara müteallik birçok ayetler göreceğiz. Ez cümle yani Kur'an-ı Kerim'de daha şimdi başlayız ya Fatiha'da başlayız Kur'an-ı Kerim'de dünyada dahi e, bunları göreceğimize işaret eden birçok ayet-i kerimeler gelecek diyor. Ez cümle ve üfev yolu emri ilallah tefvizi bu nükteye aittir. Ben işlerimin sonunu Allah'a havale ederim ifadesi Mü'min suresi 44. ayet-i kerime. Ee eğer Allahu en eğer Allahu infa ve kaderehu onu bilemeyeceğim arkadaşlar burada başka bir e, Arapça metin var ayet kelime değil Allah Teala kaza ve kaderini infaz etmek murat ederse zevil ukulun akıllarını alı verir hadis-i şerifi onun metniymiş Hadis-i şerif şu Allah Teala kaza ve bu da tabii büyük bir e, mesele üzerinde çok durmak lazım allah Teala kaza ve kaderini infaz etmek murad ederse zevil ukulun akıllarını alıverir. Yani bir imtihandan geç, geçirmek istiyor seni allah Teala veya yaptığın bir şeyle bir kötü akıbeti hak ettin, bir cezayı hak ettin. Yani ya bir ceza olabilir bu ya bir imtihan olabilir. Senin için takdir edilmiş artık bunu yaşayacaksın yani. Çok akıllı olmana rağmen o hatayı asla yani yapmayacak olmana rağmen o hatayı yaparsın. Emniyet kemerini takmazsın. Araba takla atar. Allah korusun ve sen felç olursun. Ya nasıl yaptı bu insan bu hatayı? Hepimize hatırlatırdı emniyet kemeri takın diye. Örnekler rastgele veriyorum arkadaşlar. Nasıl yaptı bu hatayı deriz mesela? şaşırırız. Bazen birisi bir hata yapar, hepimiz şaşırırız. İşte Allah Teala e, ya imtihan ya ceza suretiyle bir şey yaşatmak istiyorsa kaza ve efendimiz buyuruyor. Kaza ve kaderini infaz etmeyi murad ederse efendim zevil ukulun akıllarını alıverir. hadis-i şerifi de atıktır. Bunlar da cebir meselesi değil. Yani bir e, Cenab-ı zorlaması değil. Zorla başına bir şey senin iraden dışında bir şey getirmesi değil. Hüsnü talep ve su-u talebe müteallik ince irfanlar münderiçtir. Bunlar da cebir meselesi değil. Bu örneklerde cebir yok, zorlama yok. Tam tersine hüsnü talep ve su-i talep. Yani güzel şeyler dilemek ve kötü niyetler, kötü şeyler istemek, kötülük istemekle alakalı ince irfanlar gizlenmiştir bu hadiselerde. İşte bu yüzden de arkadaşlar insan kaderi tam olarak çözemeyecektir. İnsanoğlu kaderin mahiyetini, kendi kaderini de, başkasının kaderini de, kaderin e, kendi tercihleriyle kaderi arasındaki ilişkinin oranını da tam olarak çözemeyecektir. Aslında bu o kadar açıktır ki bana göre yani çözemeyeceğini anlamak çok açıktır. Dolayısıyla onu anladıktan sonra orayı çok kurcalamamak işte az önce söylediği gibi. Neden çok açıktır? Örnek vereyim size. Mesela ben şu anda ne yapıyorum arkadaşlar? Şu anda Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirini size orijinalinden okuyup anlatmaya çalışıyorum değil mi? Dijital imkanları kullanarak. Peki arkadaşlar bunu ben mi istedim Allah mı takdir etti? Şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki sen istedin yani hani bu şey mi cebri olarak benim yaptığım bir şey mi? Bir baktım ki kendimi burada buldum. Efendim şey yapıyorum. Elmalı anlatıyorum. Öyle mi? Yoksa benim tercihimin sonucu mu? Tabii ki akla ilk gelen benim tercihimin sonucu. Peki arkadaşlar ben Elmalı Hamdi Yazırı işte böyle dijital platformlarda okuyup anlatacak ee, şartlar benim bu, bu noktaya gelmem dünyanın bu noktaya gelmesi hepimizin şöyle el kadar bir cihazın içinden dünyanın her yerinden birbirimize ulaşabilmemiz ve dinleyebilmemiz işte benim e, bu, bu metinlere ilgi duymam efendim bun, e, bunları bunların yıllar içerisinde bir iki bir iki bir iki bir iki tam şu saatte bu tarihte, bu saatte şartlar bir araya gelip, hepimizin birer telefonu, birer cihazı var, internet alıcısı. Ben efendim Elmalı'yı Hamdi Yazır'ı okumuşum, sevmişim, efendim ve anlatmak istiyorum. Peki bunların bu noktaya gelmesinde e, kaderin rolüyle kişilerin tercihlerinin rolünü nasıl ayıracağız? Yani ben bana kalsaydı, te, efendim çocukluğumdan beri Gerçekten sadece bana kalsaydı bu yolu seçecek miydim? Hiç ailemin yönlendirmesi, işte karşılaştığım insanlar, o insanlardan etkilenmem. Yani karşılaştığımız insanları her zaman biz mi seçtik? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Dolayısıyla peki bunun matematiğini nasıl çözeceğiz? Yani benim şu anda burada Elmalı Hamdi Yazır'ı anlatıyor olmamda ve sizin de bu kadar kolaylıkla evlerimizden çıkmadan dinliyor olmanızda ilahi takdirin rolü ne kadar, sizin seçimlerinizin rolü ne kadar? Hangi olayın tesiri ne kadar ve o olayların her birinde de kader ve iradenin rolü ne kadar? Nasıl ölçebiliriz biz bunu arkadaşlar? Yani ölçemeyeceğimizi anlamak e, bence çok önemli bir aşama ve ölçemeyeceğimiz yerde... İşte ben bana düşen tercihleri yapıyorum, yol ayrımına geldiğinde bir tercihte bulunuyorum, sonucu Allah'a havale ediyorum ve bu yol boyunca da e, hep ne, ne yapmam lazım arkadaşlar bize tavsiye edilen tasih niyet denilen bir şey var. Yani bir yola girdiniz, başlangıçta iyi niyetle girdiniz ama sonuna kadar öyle gidecek diye bir garanti yok. İnsan çünkü o yol içerisinde dönüşür, bugün böyle aklıma geldi geçirdiğimiz dönüşümler hepimizin. Efendim dönüşür o dönüşümlerin işte şerre çıkmaması için birike birike insanı şerre sürüklememesi için de sürekli tahsiye niyet ben bu yola niçin girmiştim bu işi niçin yapıyorum diye sürekli niyetlerini gözden geçirmesi ve bir sapma varsa hemen efendim tekrar yoluna koyması gerekiyor bu dönüşü bize onun dışında takdir-i ilahi olan kısmı da Allah Teala'ya bırakıyoruz. Tabii ki herkes arkadaşlar az önce dedim ki karşılaştığımız insanları biz mi seçiyoruz? Biz seçmiyoruz gibi geliyor, değil mi? Ama gireceğimiz yolu biz seçiyoruz. Hangi yola girerseniz o yola girmeyi seçenlerle karşılaşıyorsunuz zaten. Yani ben mesela hayatımda hiç mafya ile karşılaşmadım yani. Yani doğru sarhoşla bile karşılaşmadım hani böyle yüz yüze. Hangi yoldaysanız Hangi hayatı yaşıyorsanız o hayatı yaşamayı seçenlerle karşılaşıyorsunuz ister istemez. Dolayısıyla hani şimdi burada tercihin rolüne kadar kaderin rolüne kadar. Ama mesela işte aklıma gelen bir örnek. X de hani o hayatın içindeyken değil mi hapishaneye giriyor uyuşturucu var fuhuş var her türlü aklınıza gelebilecek her türlü yüz kızartıcı suçları işlemiş ve içinde yaşayan bir insanken İslam'la karşılaşıyor yani. Peki Herkes karşılaşıyor hayatında öyle bir kere olsun birisiyle o ciddiye alıyor ciddiye alıyor. Onun için arkadaşlar bu kader meselesine yani benim karşılaştıklarım, benim işte hayatta başıma gelenler ne kadarı kader, ne kadarı benim seçimlerim? Bunlar intihan mı, ceza mı? Bunları bizim tam anlamıyla yani hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde çözmemiz imkansıza yakındır. Dolayısıyla yapmamız gereken dediğim gibi her yol ayrımında, her tercihte bulunurken e, efendim Allah Teala'nın rızasına uygun ve o işin doğasına uygun Olan doğru olanı seçmek ve yol boyunca da efendim yine Cenab-ı Hak'ın yardımını isteyerek tabi İyyâ Kenestâin bize bunu hatırlatıyor sürekli günde kaç kere okuyoruz bu duayı bir düşünün efendim Cenab-ı Hak'ın yardımına sığınarak tasih-i niyetle efendim onun lütuflarına güvenerek e, yol almaya bakmak. Evet. Ay, bir ayet-i kerime bize veriyor e, burada Bakara 216. Çok söylenen bir ayet-i kerimedir. Hepiniz bilirsiniz. es Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Öyle şeyler vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama o sizin için hayırlıdır. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve hayrun lekum. Öyle şeyler de vardır ki siz onları çok istersiniz, arzu edersiniz arzınıza versiniz ama o sizin için şerdir. Vallahu ya'lemu ve entum la Allah bilir, siz bilmezsiniz ayeti celilesi de bu nüktede diğer bir mana ifade eder ve artık burada bu kadar ihtar kafidir. İrade meselesini efendim burada bitiriyor. Görülüyor ki İyyake na'budu ve iyyake nestaîn bu ayet 5. ayet Fatiha'da iki kelam-ı ihbari'den müteşekkil bir ayettir. Kelamı ihbari biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ihbari ve inşa'i olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar içerikleri itibarıyla İhbari ayetler bize bilgi veren ayetlerdir. İşte Allah Adem'i topraktan yarattı, gökleri ve yeri altı günde yarattı, İşte bu dünyanın sonu gelecek, işte Musa Firavun'a şöyle dedi. Bunlar hep ihbari ayetlerdir. Yani var olan bir şeyi bize bildiriyor Allah Teala. İnşai ayetler ise bizden bir şey yapmamızı isteyen ayetlerdir. İşte affedici olun, zekat verin, namaz kılın, Allah'a dua edin. Yani bütün bunlar da inşai ayetlerdir. Bizim bizi bizde bir şey inşa etme, bizde bir ahlak, bir Müslümanlık inşa etmeye çalışıyor. O ayetler inşai, bilgi veren ayetler ise ihbaridir. Şimdi bu ayet İyyake na'budu ve iyyake ayeti kelimesinde İki tane kelamı ihbari yani iki tane bilgi cümlesi var. Neyi bilgi neyin bilgisini veriyor bize arkadaşlar bu ayetler? Bir Müslümanın bir inananın Allah'a e, kendisini nasıl ifade ettiğini yani e, biz daha tabii Fatihanın hani Kur'an tertibine göre ilk ayetler olduğunu hatırlayın. Efendim daha ne dedik Cenab-ı Hakk'ı anlattık yukarıdan beri Elhamdülillahi Rabbil Alemin rahim Maliki Yevmiddin Bunlar hep Cenab-ı Hakk'ı anlatır Sonra kendimizi anlatıyoruz Biz nasıldız peki Allah nasıldır Allah işte bütün hamd ona aittir Efendim Rahmandır Rahim'dir din gününün sahibidir Allah böyledir bu da ihbari ayetler Peki kullar nasıl kullar da Yalnızca sana ibadet eden ve yalnızca senden yardım dileyen varlıklarız bizde. Kendimizi de böyle bildiriyoruz. Ma'mafi, örfen yani günlük dilde inşada müstamel olan kasem, ahit, akit sigaları kabilinden bil iktiza inşa dahi ifade ederler. Yani evet bir bilgi cümlesidir ama bir akit anlamı. İçeriyor. Bir sözleşme var burada. Dolayısıyla da her sözleşmede olduğu gibi bir inşa da var. İnşallah anlaşılıyordur. Tekrar edeyim, ma mafi, örfen yani kullanım itibarıyla, gramer olarak değil de günlük dildeki kullanım itibarıyla inşada kullanılan yani bir emir veya bir şeyin olmasını talepte kullanılan kasem, ahit. Akit sigaları kabilinden, aynı, yemin mesela, yemin olsun ki şu şöyledir, şöyledir dediğinizde o aslında bir bilgi cümlesi ama bir taraftan da bir inşa e, içeriyor. E, Bil iktiza zorunlu olarak inşa dahi ifade ederler ve bu suretle bir kabul ve bir taahhüt teşkil ederler. Kabul ve taahhüt yani Allah'ın kulluğunu kabul ediyor. Allah'tan yardım dileme makamında olduğunu kabul ediyor. Efendim sonra da Allah'a kulluk edeceğini ve her işinde Allah'tan yardım dileyeceğini, ondan başkasına asla boyun eğmeyeceğini, ondan başkasına yalvarmayacağını taahhüt ediyor. Bu kabulün icabı olan teklifi kelam-ı sabık bir işare mütezammın bulunuyordu. Bu kabulün icabı olan sorumluluk ne? Yani sen Allah'a kulluğu efendim ve ondan yardım dilemeyi kabul ettiğinde bundan doğan sorumluluk, sorumluluk kelamı sabıkta. Yani bir önceki ifadede işaret yoluyla açıkça değil ama işaret yoluyla içermektedir bir önceki cümle. Nedir o? Aciz hane kanaatim. burada onu söylememiş arkadaşlar kulluk ederiz ifadesidir. Yani sen Cenab-ı Hak'tan yardım istiyorsun. O yardım neye bağlı? Senin kulluk yap etmene bağlı. Yani yardımın gerçekleşmesi önce kulluğun gerçekleşmesi ile adeta tamamlanacak. Bunu anlatacak biraz sonra. Burada Allah ile kullar beyninde bir mu muavaza, bir anlaşma şeklinde gayet derin ve gayet şumullü bir aktibiat. Burada bir sözleşme yapıyorsun <gülüyor> Allah Teala ile ve çok kapsamlı, <gülüyor> çok kapsamlı bir sözleşme. Yani İyia Kenabudu yalnızca sana boyun eğerim demek. Senden başkasına tapmam, tapacak şekilde. E, alçalmam senden başkasının önünde e, ve ve senden başkasından da boyun eğip yardım istemem demektir. Ar aslında arkadaşlar çok büyük bir söz vermiş oluyoruz burada. Ve e, acizane kanaatim yani Elm Allahım Yazır da çok sözler söyledi tabii onu e, aşmak üzere değil kesinlikle. Ama bizde oluşturduğu hisleri anlatmak üzere e, özellikle de kadınlar açısından baktığımızda arkadaşlar insan haysiyetinin, insanın saygınlığının e, nasıl diyelim olmazsa olmaz şartı olan bir anlaşma yapmış oluyorsun. allah Teala ile senden başkasına taparcasına efendim davranmayacağım. Onun kulu kölesi olmayacağım senden başkasının ve senden başkasından da efendim boyun büküp yardım istemeyeceğim demiş oluyorsun. İnşallah anlatabilmişimdir. Bir mukavele-i hukukiye takruru tescil edilmiş oluyor ki gerçekleşmiş oluyor bir hukuki bir sözleşme var burada. En derin en büyük bir kanunu fıtratın yani bir sırrı ameli ve içtimaiinin icazkar bir fezlekeyi beyanıdır diyor. bir bir defa insan fıtratının yani insanı öyle yarattı ki Allah Teala bütün mahlukat ona hizmet ediyor. Melekler ona secde ediyor. Bakın yaratılışta İnsanı böyle yarattı, bu saygınlıkta, bu mertebede yarattı. Dolayısıyla iyyâkena'budu ve iyyâkenesteyn işte az önce söylediğim o fıtrat, yaratılış kanununa da riayetin olmazsa olmaz şartıdır. Sen yani senden alçak olan yırtıcı hayvanlara, bir takım ruhlara, şeytana niye tapıyorsun? Niye onlara sığınıyorsun? Niye onlardan yardım istiyorsun? Falcılara, bilmem kimlere niye boyun eğiyorsun? Niye onlarda arıyorsun kurtuluşunu? Çünkü bu senin fıtratına aykırı. Yaratılışta Allah'ın sana verdiği mevkiye aykırı. Bir kanunu fıtratın yani bir sırr ameli ve içtimai'nin hem kişisel davranışlarımız hem de toplumsal hayatımızın bütün o Birazdan çünkü şeye gelecek, İyyâkena'mudü ve İyyâkenes'te'in ifadelerindeki çoğulluğa dikkat çekerek ederiz, işte kulluk ederiz, yardım isteriz ifadelerindeki o çoğulluğun bir topluluk, bir cemaat olmaya da işaret ettiğini anlatacak biraz sonra. Dolayısıyla burada hem bir sırrı ameli ve içtimaiinin icazkar, çok öz, çok öz, bir, iki, üç kelimeyle efendim anlatılmış bir fezlekesi, bir beyanıdır. Biz bu ayetteki belagatu hikmetin zevkine doyulmak ihtimalini göremiyoruz. O kadar e, sanatlı, o kadar böyle açıldıkça açılan, açıldıkça açılan, içeriğine bütün bir hayatı alan, bir ayet-i kerime bu. Bunun zevkine, buradaki belagatın, hikmetin zevkine doyma ihtimali yok. Nerede bir hayat görürseniz orada behem hal bu kanunun hükmünü görürsünüz. Şu kadar ki ehli küfür, bunun ardından la şuuri olarak vücuden sürüklenirler. Ehli iman da bunun vücudundan başka vicdan ve ile dahi yaşar. Bunu vücudundan başka vicdan ve şuuruyla dahi yaşar. Aynen hani bazı davranışlarımızın ızdırari, bazı davranışlarımızın ihtiyari olduğunu söylüyordu ya. Mesela kan dolaşımı vücudunuzda, nefes almak bunlar ızrari davranışlardır. Yani sizin iradeniz dışında istemsiz hareketlerinizdir. Ama kalkıp yürümek, işte uyumak, Bunlar sizin ama uyumaya zorunlu olursan hani böyle gözlerin kapanırsa o da ızdırari olur da tercihe dayalı davranışlar kalkıp yemek yemek işte yürümek konuşmak bunlar sizin ihtiyari davranışlarınız olduğu gibi işte küfür ehli küfür ehli şuursuz bir şekilde zorunlu olarak bunun bu sözün muhtevasını yaşarlar. Ehli iman da inananlar da bunu Vücudundan başka yani zorunlu olarak zaten varlığı bu şekilde yani insan demek bütün yaratılmışın şereflisi demek, eşrefi mahlukat demek, Allah'tan başkasına kulluk etmeyecek olan demek, doğası böyle insanın bunu bir fıtrat olarak yaşadıktan başka zorunlu bir şekilde kendi vicdan ve şuuruyla da bunu yaşar. Ne latiftir ki? Burada da çok büyük bir inceliğe şimdi işaret edecek. Fatiha'nın tam ortasında hakkı tekellüm bizim vicdani içtimaimizle lisan-ı ubudiyetimize verilmiş ve akit bizim lisan-ı ubudiyetimizle vicdani içtimaimizden ızıhar edilmiştir. <gülüyor> Burada e, Fatiha'nın tam ortasına geldiğimizde ancak bize bir konuşma hakkı. Yani buraya kadar insanlar yoktu. Allah'tan bahsediliyordu. Allah anlatıldı buraya kadar. Şimdi burada insanlar e, sahneye çıktı. Fatiha'nın tam ortasında hakkı tekellüm yani konuşma hakkı, söz hakkı verildiği insana bizim vicdani içtimai'imiz bir de çoğul olarak konuşuyoruz yani. E, Lisan-ı ubudiyetimize verilmiş, bizim kulluk lisanımıza verilmiş ve akit Bizim lisan-ı ubudiyetimizle vicdani içtimaiyimizden ızhar edilmiştir. Yani insanın hangi yönüne vurgu yapılıyor burada arkadaşlar, hangi yönü öne çıkarılıyor insanın kul oluşu. Kul oluşu öne çıkarılıyor ama bunu da tek başına değil bir toplulukla. Dolayısıyla insanın daima bir toplulukla beraber yaşayacağını anlıyoruz buradan. Doğasının, fıtratının buna uygun olduğunu ve kendisine söz verilmesinin de kul oluşuyla ilişkili olduğunu görüyoruz. Bunda vicdan ubudiyetin yani insandaki kulluk hissinin kelam-ı ilahiye tecelligah olduğuna büyük bir tembih vardır. İnsanın kulluk bilinci diyelim kul olma hissi ee, onun kelam ilahiyi almasının, kelam ilahiye muhatap olmasının e, çok büyük bir efendim tecelli yahidir. Orada tecelli ediyor kelam ilahiy. Evet Nezele bir ruhul emin aleya kalbike. ke ayet kelimesini burada bize hatırlatıyor şu suresinden ve makaneli beşirin en yukelimehu Allahu illa waḥyan emin varai hijab. Allah, Allah Teala'nın ee, şeyin, e, insanlarla ancak vahiy suretinde yahut perde arkasından konuşması ve ruhu eminin de insanın kalbine inmesini anlatan ayeti kerimeleri bize hatırlatıyor. Bu bize şöyle bir ihtar da yapmış oluyor. Size gayip gibi gelen kelam-ı ilahi olmasaydı sizin hakkı kelamınız olamazdı. Gaip yani ötelerden gözünüzle görmüyorsunuz, vah, e, duymuyorsunuz Cebrail'in sesini size Perde arkasından, öteden, içinizden seçilmiş bir insan vasıtasıyla ötelerden bir ses geliyor. İşte buna e, bu ses olmasaydı yani vahiy olmasaydı Allah sizi muhatap almasaydı sizin Allah huzurunda konuşma hakkınız bile olmayacaktı. Yani bu vahiy arkadaşlar bu kitap öyle bir yerden bizi alıp öyle bir yere yüceltiyor ki ne oluyoruz biliyor musunuz? Kur'an'la iştigal ettikçe, onunla o, onu okudukça, onu anladıkça, öğrendikçe yani tabirimi hoş görün. Ben elmalı gibi ince ifadelerle değil dost doğru söyleyeceğim doğrudan doğruya. Doğrudan doğruya Allah ile konuşmuş oluyorsunuz. Yani o makama yüceliyorsunuz vahiy sayesinde oluyor bu. Vahiy olmasaydı kul ile kullar ile Allah arasında hiçbir iletişim kanalı olmayacaktı. Konuşma onun konuşmasını duymamız imkansız olacaktı. Onun sözlerini işitme yani anlamamız veyahut da ne ne derdi bize acaba Allah bizimle konuşsaydı? Düşünebiliyor musunuz? Bunu bilmemiz imkansız olacaktı. Elimizde öyle büyük bir hazine var ki onun farkında değiliz nasıl bir hazine olduğunun yani. Siz tekellüm ediyorsanız, konuşuyorsanız, şüphe etmeyiniz ki söylemek, tebliî meram etmek kudret ve sıfatını Halikinizden ve onun me'unetinden ahsediyorsunuz. Anlayınız ki sizin kendiniz gibi kelamınızın dahi mebdeyi Cenab-ı Allah'tadır. Yani siz nasıl Allah'tan geldiyseniz, sizin konuşmanızın da kaynağı Allah, Allah Teala. O yaratmasa konuşamazsın. Siz mana ve maksadınızı başkalarına tebliğ ve ifham ederken, anlatırken, ulaştırırken amaçlarınızı anlatmak istediğiniz şeyleri Allah Teala'yı bu kudretten mahrum zannetmeyiniz. Yani sen bir kul olarak her istediğini anlatma kudretine sahipsin de seni yaratan Allah Teala isteklerini kullarına bildirme imkanına neden sahip olmasın. Vahyi inkar edenler için söylüyor. Binaneli Cenab-ı Allah'ın inzay buyurduğu kelamı kadimini bütün vicdananı içtiinizle bütün topluluk olarak top, topluca dinleyip anlamaya ve tatbik etmeye çalışınız diyor Biz de burada kalalım efendim. Bundan sonra yavaş yavaş cemaat olmanın ne demek olduğunu bize anlatacak. İnşallah onu da haftaya konuşuruz. Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar.